Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillah. Nahmedu ve nesta'inu ve nestaafiru ve nesta'li. Ve na'udhu billahi min şurur enfusina ve min seyyate amalina. Men yehdillahu felamudille leh. Ve men yudlil felahadiye leh. Ve eşhedü an la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü anna muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya eyyühellezine aminu attakullahu hakkatu ve la temutunne illa ve entum muslimun. Yaa insanlara Tüku Rabbimiz, Ledi kılakımın nefsin waheide, ve Allah İnne astaqal hadisi kitabullah ve hayr al-hadi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve shar al-umuri muhdathatuha ve kullu muhdathatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalalatin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. İmam Müslim'in sahihinden Kitabu'l-iman'dan babları ve hadisleri almaya devam ediyoruz. Bugün inşallah 28. dersimizi yapacağız. İmam-ı Müslim'in Sahih'in Kitabü'l-İman'ından 18. baba geldik. 269 no'lu sayfa. Babu Beyani Tahrimi il Cari. Evet. Galel, imam, galel İmamun Galel İmamun-Nevavi rahimehullah Babu Beyani Tahrimi İza'il ilcar. Evet. Komşuya eziyetin haram kılındığını Beyan babı, komşuya eziyetin haram kılındığını, beyan babı ki burada kastettiği bunun da imandan bir ney, bölüm, bir ney, şube, insanın imanını ve imanının zafiyetini gösteren ney bir husus olduğunu, ibras. Evet, alalım, alalım babımızı. Galal İmamu Nebeviyü rahmehullah babu beyani tahrimi izael cari komşuya eziyetin haram kılındığını beyan babu Evet Galal İmamu Müslim rahmehullah hatta sana Yahya ibnu Eyyub ve <gülme> Kuteybe ibnu Said ve Ali ibnu Hucru Hucr'in cemian an İsmail ibni Cafer قال قالو ابن Eyyub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 İmam Müslim'in 3 şeyhi var değil mi? Yani aynı tabakada 3 şeyh. 3 hocası var. Yahya bin Eyyub, Kuteybe bin Said, Ali bin Hücur. Evet. O hepsi birden kimden? İsmail bin Cafer'den rivayet ediyorlar. Devam et. İbni Eyyub dedi ki bize İsmail rivayet etti. Dedi ki bana El-Ala babasından El-Ala bin Abdurrahman. Evet. İbni Eyyub dedi, dedi ki dikkat edelim buraya. Ha. Bize kim? Kim arkadaşlar? Ha. İsmail rivayet etti. Evet. İsmail bin Cafer yerine doğrudan İsmail rivayet etti. Burada İbin Eyyub kim? Sizce kim İbin Eyyub? Yahya bin Eyyub. Evet. Yahya bin Eyyub diyor ki ha. bize kim? İsmail rivayet etti. Ama hepsi an İsmail bin Cafer burada diyor ki bize İsmail rivayet etti yani İsmail tarikinden evet o kimden dedi ki bana el ala kimmiş el ala el ala bin abdurrahman evet bana el ala bin abdurrahman ki babasından babası kim abdurrahman o kimden o da Ebu Hureyre'den naklen haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez buyurmuşlar Evet komşusu kendisinin şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez. Bakıyoruz Yahya Kuteybe, Ali bu bir, İsmail iki değil mi? Evet Ala üç, babası dört, Ebu Hureyre beş. Her zamanki gibi adeti olduğu üzere humasi bir ney arkadaşlar? İsnat humasi bir ney? İsnat mevzubahis. Evet komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez tabi bugünün şartlarına uyarladığımızda bugünün insan ilişkilerini uyarladığımızda zor bir ney hadise değil mi bakalım ne diyor şari zahirine bakılırsa bu hadis cennete girmesin diye beddua değil giremeyeceğini ihbardır yani peygamber efendimiz işte komşusu şerrinden emin olmayan adam cennete girmesin diye beddua etmiyor ney giremeyeceğini haber ediyor bize bize haber veriyor evet müslüm şarihi el übbi de buna kayildir ikmal ikmalil mülim var evet onun sahibi el übbi ne diyor aynen diyor ki he, bu beddua değil ney giremeyeceğini haberdir o makamdadır evet bevaik baikanın cem'idir evet baikatun bevaik evet baika şer bela ga ile mülük olan şey ve ansızın başa gelen sıkıntı manalarına gelir. Bir kimsenin şerrinden korunması, korkulması o kimse için masiyettir. Hal böyle olunca Allah'ın son derece makamı ihtirama... yani sen bir kimsenin şerrinden korkuyorsan demek ki bu masiyet yani bu adamın şerri var. Evet ha. He. Hal böyle olunca hal böyle olunca Allah'ın son derece makamı ihtirama yükselttiği ve ikram olunmasını istediği aksı takdirde cennete koymayacağını beyanla tehditte bulunduğu komşuya fenalık yapmanın ne demek olacağını bir düşünmelidir. Evet. Yani komşuya fenalık tamam belki senin dünyada hayrınadır. Yani işte arazi ihtilafı olur, herhangi bir şey olur tamam belki hakkını alırsın, fenalık yaparak bunu yaparsın. Ama ahirette he, o alacağın bir karış toprak ya da işte o alacağın bir tuğla bir kiremit neyse sana bir Cennet yerine cehennemi verebilir, seni cennetten mahrum edebilir, yani sen o dünyadaki maslahat, mevaffat için ahiretine zarar verebilirsin, buna dikkat etmek lazım, evet devam edelim. İmam Nebevi'ye göre cennete giremez ifadesi iki şekilde izah olunur, yani cennete giremez ne demek, yani doğrudan cennete giremez mi, hiç cennete giremez mi, ne demek bu, evet, Bir. Bu sözün manası komşuya eziyet eden kimsenin cezası doğrudan doğruya, doğruya cennete girememektir. Yani, yani cennetin kapıları açılarak ehli necat olanlar girmeye başladıkları zaman o geriye bırakılır. Artık onun işi Allah'a kalmıştır. Ya cezasına, ya cezasına kadar cehennem, cehennemde azap ettikten sonra yahut affederek ceza vermeden cennetine koyar. Evet yani ne yapar giremez kapılar açıldığı zaman artık Allah azze ve celle... He meşe kapıları açtığında he, ya ne yapar? Onu doğrudan alır. Ya da cehennemde azabı dücar eder. işte o ne yaptıktan sonra? Cezasını çektikten sonra ne yapar? Kapıyı ona da açar. Onu cennete sokar. Yani şimdi ebedi giremez anlamı çıkmıyor. Evet. Ya da 2. 2. Cennete girememek komşuya eziyet etmenin haram olduğunu bildiği halde onu helal sayanlara hamle edilir. Yani cennete girememek ki ebediyen sayılır bu. Ebediyen yani ebediyen cennete giremez. Niye? Çünkü komşuya eziyet etmek haram olduğu halde onu helal sayarsak ki istihlal diyoruz. Zaten bu adamın işi fena. Bir haramı bile bile haram saymı, bir haramı bile bile helal saymak zıttı da olur değil mi? Bir helali bire bile ne saymak, haram saymak istihlal dediğimiz olaydır. Allah muhafaza. Adamın imanını alır ve onu ebediyen nerede bırakır? Cehennemde bırakır. Yani yani sen komşuya eziyet etmenin haram olduğunu bildiğin halde buna helal dersen, yani bunu dinin bir vecibesi sayarsan üstelik. Ben yani bunu yapıyorum ama din böyle emrediyor çünkü helal. Allah muhafaza ebediyen cehennemde kalmayla karşı karşıya kalırsın. Burada söylediği yani, yani çekecektir cezasını Allah'ın meşe cennete girecektir. Ya da helal saydığı için haramı ebediyen cehennemde kalacaktır. İmam Nevevi El-Minhaş'ta, Müslüm şerhinde bu bilgileri veriyor diyor. Devam edelim. Böylece kafir olduğundan cennet asla giremeyecektir. Ancak bu ikinci surete El-Übbi şöyle itiraz ediyor. Yani Übbi buna itiraz ediyor Müslüm'ün bu sözüne. Niye? Bu takdirde komşuyu zikretmenin bir faydası kalmaz. Çünkü hüküm her asi, münafık ve kafire am ve şamil olur. Evli olan bu hadisi tevbe etmeden ölüp de hakkındaki tehdit infaz edilen ve cehennemden şefaatle çıkan kimseye hamletmektir. Yani benim de gönlüm ondan yana geçiyor. Bence de bu hadiste ikincisi ne yok. Zikredilmiyor yani yani komşusu şerinden emin olacak e yani adam eğer bunu helal görüyorsa zaten şerinden emin olsa ne olur emin olmasa ne olur ya yani bu iman babına girmez ki küfür babına girer halbuki biz burada ebediyen cehennemde bırakan hastetten değil ya neden selamünaleyküm şefkan ana fit ders elaman fit ders şeyh alo fit ders şef fit ders e, yani ebediyen yani cehennemde kalıcı bir ney fiil olarak görmüyorum ben de bunu yani inşallah ilkidir Allah'u alem evet devam burada şöyle bir sual hatıra gelebilir bir kimse komşusuna eziyet etmek ister de sonra bundan vazgeçerse yine bu ahaze olunur mu? yani eziyet etmek istedi vazgeçti bu hadisin kapsamına girer mi? evet bu hal kulum kötülük yapmayı gönülden geçirir de yapmazsa o kötülüğü yazmayın hadisi kutsusine muharız değil midir? Bu suale el-Ubbi şöyle cevap veriyor. Yazılmayan kasıt hariçte tağluk ettiği şey vücut bulunmayandır. Şarap içmek isteyip de içmemek gibi. Buradaki kastın dışarıda tağluk ettiği şey ise vücut bulmuştur. Çünkü komşusu kastını icra edeceğini zannederek eziyet görmüştür. Yolcuları korkutup da kendilerine bir zarar getirmeyen yol kesici gibi. Yahut şöyle denilir. O halde bu şahstan saldırı olan sırf bir kasıt değil azimdir. Azim ise sayı kavla göre muahaze-i icap eder. Yani kasıt değil azim. Yani ne? yani adam ne yaptı, komşusuna, komşusuna tam ne veriyordu, Üstü. zarar veriyordu, işte üstüne yürüdü, tamam mı, şerri dokunuyordu, evet. o anda vazgeçti. Şimdi Übbi diyor ki, burada diyor, önemli olan diyor, niyet değil ne, kasıt değil ne, azim. Yani azmetti diyor bu işe, tamam, belki son şeyi tokadı vurmadı. Ama azmettiği için diyor ne yapar diyor? Günah kazanır diyor gene. Heh. Hadiste ise diyor, kulun kötülük yapmaya gönülden geçir de yapmazsa yani gönülde kalırsa sadece o. Sadece ne de kalırsa? Gönülde kalırsa. Gönülden herhangi bir azme, kastın ve niyetin dışındaki bir eyleme çıkmamışsa demektir diyor. Ama tam adama ne yaptı? Tokat atmaya yel tendi, elini patlattı tam adamın yüzüne. Atıyorum işte. Bir tırnak kala, bir parmak kala ne yaptı? Elini çekti. Burada bir azim vardır diyor. Çünkü karşıdakini korkutmuştur. Yani tamam karşıdaki belki dayak yemedi ama korktu. Evet, tabii. Sen onu korkuttun. Hal böyle olunca he, bu hadise girmez diyor. Gönülden geçirdi. Gönülü sadece kim bilir? Allah bilir. Gönülden geçirmek karşındakini korkutmaz. Tamam, eylemi son noktasına kadar götürmedi ama karşıdakini korkuttu. Yani örnek işte adam geldi, işte arazi ihtilafından dolayı ki komşu haklı aslında ama sıf kabalığına elini aldı neyi, balıyuzu ne yaptı, işte ee, duvarı ne yaptı, yıkmaya başladı. Yarıya geldi durdu. Ya dedi ben yanlış yapıyorum. Ondan sonra. Yıktığı duvarı yaptı. İyi de karşıdaki adam korktu. Ya da çağırdı bak bu duvarı yıkıyorum diye dünyanın lafını söyledi. Balyoz elinde adam yapma etme bağırıyor çağırıyor tak tam vuruyordu vazgeçti. İyi de karşıdaki adam korktu. Ha işte e, aklından geçer balyozu ne yapmak? Alıp oraya vurmak yıkmak ama tam balyozun elini aldın hiç gitme. Ya yani dedin ki bu yaptığım doğru değil vazgeçtin işte bu hadis ona girer diyor. Yani görüyor musunuz ulema nasıl? meseleleri ölçüyor biçiyor arkadaşlar. Ulemanın cühtünü gayretini boşa atanlar he, yani fuzuli sayanlar Allah'tan korksunlar. Hep gayretleri hadislerin arasını bulmak. Cem etmek. Yani şuna gayret ediyorlar. Bu çok önemli. Ya bir hadisi yaparken uygularken öbür hadisi de ne yapmayalım? Kaçırmayalım. Onu da uygulayalım. Ne kadar gayret etmişler görüyor musunuz? Şimdi şu meseleyi açmasaydı bu olay sizin aklınıza gelir miydi hiç bu hadisi şer ederken? Gelir miydi? Bir düşün. Nazır bir düşün. Ha. Ha, Hanefi. Ha. Aklınıza gelir miydi? İşte ama bak yani işte ilim böyle bir şey. Evet. Demek ki e, imanın e, kemali, mükemmelliği, komşuya eziyet etmemek. Bu da değil sadece. Hadiste geçen lafız. Komşunun senin eziyetinden eziyet etmeyeceğinden emin olması. Bak öyle bir ne vermişsin ki adama? Ha. Fikir vermişsin ki yani adamın kafasında öyle bir yer etmişsin ki Bayram bana eziyet etmez. Ömer bana eziyet etmez. Gökhan bana zarar vermez. Bak. Çok enteresan bir duygu bu. Aslında burada bu var. Eziyetten öte etmeyeceğine dair duygu. Evet elbette. Güven. güven elbette. Yani bu kadar iyi komşusun sen. Bana haksızlık etmez. Bana zalimlik etmez. Kendi hakkını tuttuğu gibi, savunduğu gibi benim hakkımı da tutar, savunur. Bir ihtilafa düşse de eziyetle bu ihtilafı gidermez. Anlaşmayla bu ihtilafı giderir. Olabilir, olabilir, mümkün. Mümkün. Yeri gelir, aradaki sınır taşları ne yapabilir? Selle, afetle ne yapabilir? Gidebilir, düz de arazi. Hadi belirle bakalım noktayı. Köyde ise bilir kişiyi ne yaparsın? Köy heyetini götürür, onun hükmüne razı olursun. E zaten bugün sistemde tap, pafta, ada bilmem ne üç 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. Mesela diyorum. Yani başka şeyler de olabilir. Başka şeyler de olabilir. Köy yerinde çok olur. Köy yerinde çok olur. Yani tam huduttaki fındık fidelerinden toplama gibi mesela. Bura benimdi, bura senindi vesaire da toplasan 2-3 Ocak, 5 Ocak ya toplasan yani, yani 20-30 kilo fındık, ama işte mal olunca, mal olunca öyle olmuyor, mal olunca öyle olmuyor. İslam'da komşuluk hakkı çok önemli, şufa dediğimiz hak var. Arada tek bir duvar var, arada tek bir duvar, yani fakirlik var eskiden böyle hem burada duvar hem orada duvar yok, arada tek bir duvar, i̇şte çivi çakayım mı, e çaksın ne olur canım adam belki oraya elbisesini asacak, hayır çakamazsın. Karşındakinden izin alacaksın. Şu hakkı bu tabii. He. Ama çift duvar varsa Çelik. o ayrı. Çakacaksın. Müşterekse ayrı. Ya da yandaki daireyi satacaksın. Ya da yandaki araziyi satacaksın. Hak öncelikle kimin? Komşunun. Komşun. teklif edeceksin. Bak ben burayı satıyorum gel al. He. 100 lira istedin adamda 100 lira yok. 50 lira var 50 lirayı da bir ay sonra verecek. O riskin altına gir gene ona sat. 110 lira yabancıya satacağına 100 liraya ona sat. Anlatabildim mi? Evet. Devam edelim bir sonraki bab. Galal İmamun neveyi rahme neveyi rahmeullah babul hasi ala ikrami cari ikramil cari ve dayfi ve luzumil samti O da tabii o biliyorsun şemsi harf. Luzumis ve luzumis samti İlla anil hayri ve kevni zâlike kulluhu minel iman evet. Komşuya ve misafire ikramı teşvik hayır konuşmak, müstesna olmak üzere sukutu iltizam ve bütün bunların imandan oluşu bağlı Evet, komşuya ve misafire ikram değil sadece, teşvik ikramı teşvik Evet, yani hayır konuşmak müstesna Evet, Sukutun lüzumu, lazımlığı süküt etmeye bağlılık evet ve bütün bunların hepsinin yani hem komşuya misafire ikramın, hem de hayır müstesna süküt etmenin imandan oluşu babı. İmandan arkadaşlar imandan. Yani önemli bu. Evet. Okuyalım. Dâle limâmur müslim râhmehullah hâdde seni harmalatü b'nü Yahya enbâne bunu vahbîn Gal, gal, haberani Yunusu nişihabin an abi selametibini Abdurrahman an an Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Gal, Evet, meşhur bir hadis, bu malum. Hepimiz üç çabuk şu bunu biliyoruz. Okuyalım senedi. Hadis, tarafsız mı? Yo, senedi Türkçe senedi azıdmadan ama oku. "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم Evet, aynısı bak vesikahta. Değil mi? Okuyalım şimdi senedi. Bana Harmalatu bunu Yahya rivayet etti. Dedi ki, bana diyor bak İmam Müslim kendi bulunduğu bir ortam Evet. Dedi ki bize İbnü ve anlattı. Kimmiş bu i̇bn Vehb? Abdullah İbn-i Vehb kimmiş bu? Ebu, Ebu Muhammed. Muhammed Abdullah bin Vehb. Basları meşhur bir alimdir. Adı Abdullah'tır. Babasının adı da Hüsn'dir. Kureyş kabilesinin Mevlasindendir. Mevalisinde. Mevalisindendir. Fazıl, fakih, sika bir zattır. İmam Malik'ten leis, sevri gibi zavattan ilim asyetmiş. almış. Hadis rivayette bulunmuştur. İmam Malik bu zatta, bu zatta mektuplarında Mısır'ın fakişi Ebu Muhammed'il Müfti diye yazardı. Bundan başkasına fakih diye yazmazdı. Yani işte İmam Malik'ten Muadda'nın bir rivayeti de kimle gelmiş? Abdullah İbni gelmiş aynı zamanda Malik'iliğin, İmam Malik'in fetvalarının da bir şekilde baş kim olmuş? Abdullah İbni Vehb olmuş. Evet devam edelim. Kendisinden 100 bin kadar hadis-i şerif rivayet olmuştur. Evet. İbn-i Ebi Hatim diyor ki, ben İbn-i Mehbin Mısır'da ve başka yerlerde rivayet ettiği 80 bin kadar hadise aktım. Yani 100 bin hadisi rivayet etmiş yaklaşık. Aslı olmayan bir hadis gördüğümü bilmiyorum. Yani İbn-i Ebi Hatim seksen kadar muttali, aslı olmayan bir hadiste bilmiyor. Evet, yani işte. <gülüyor> yani şimdi insan e, duyunca şaşırıyor tabii değil mi? Şimdi sünnet inkarcısı bir adam yav diyecek, bir adam nasıl oldu da bini bilir. Ya sen kuş beyninden bir tanesini bilemiyorsun tabii. Kendi aklına göre bu adamların aklını ölçüyorsun. Fettakullah yuallimukumul. Allah'tan hakkıyla korkun ki Allah size öğretsin. Evet. Aleykümselam. Devam edelim. Sahih Buhari ile Sahih Müslim'de bu zattan başka Abdullah İbni ve yoktur. Kendisine Divanul İlm denilmiştir. Yani ilim divanı. İşte Mısır ve Maghrib malikiliğinin yayıldığı adam, evet. 125 Hicri tarihinde doğmuş, 197 Hicri tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Yani ne olacak işte, hocası malik, Ley, sevri olan adamdan ne beklersin ki zaten? Böyle olur işte yani. Evet, evet, dedi ki bana. Dedi ki bana Yunus, Yunus bin Yezid bin, e bin Nicat. İbnü Şihab'dan Zühriden. meşhur. Evet. O da Ebu Seleme ibn Abdurrahman'dan kim o? Ebu Seleme Abdullah bin Abdurrahman Hicri 104'te vefat etmiştir. Evet. 7 nelidir. Evet. O da Ebu Hureyre'den, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen haber verdi. Şöyle bir sayalım bir. Harmele 1. Abdullah bin Vehb 2. Yunus 3. İbn Zühri 4. Ebu Selem'e 5 Ebu Hureyre 6 Südâsi Evet Ne diyormuş aleyhi ve sellem? Her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa ya hayır söylesin yahut sussun. Son gün dediği ahiret günü Yevmül ahir Yaum yevm gün ahir son Ki biz ona son gün demeyelim Ahiret günü diyelim ama son gün olduğunda bilelim Ne demek son gün? ondan başka bildiğimiz 24 saatlik dünya bir günü. ne yok dünya günü yoktu ondan onun için son gün tercümeleri de bazen çok enteresan oluyor şarihin çok enteresan oluyor çünkü niye lugata yani Arap diline ney hakim evet devam edelim her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa komşusuna ikram etsin evet Şimdi iman ediyorsa hayır söylesin ya sussun iman ediyorsa komşusuna ikram etsin evet her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa misafirine ikram etsin buyurmuştur. Evet hep bak bak başlığına bakın arkadaşlar. Bab başlığına nereden alındığı belli değil mi? Nereden alındığı belli. Bunlar bu yani bu bap başlıkları boşuna ne yapmadı? Konmadı. Evet. Bakalım şârih ne diyor ki? Evet. Bu hadisi İmam Buhari edep ve rikat başlıklarında yani iki yerde rivayet etmiş Buhari. Evet. Müslim muhtasar'an ahkam bahsinde. Evet yani e, burada da rivayet etmiş. Ayrıyeten ahkam bahsinde muhtasar özet. Ebu Davud etim etimeden Evet. Tirmizi bir bağında Nesai Rikak'ta, İbn Mace edep bahsinde tarih etmişlerdir. Peki kaldı mı kütübü sittenen başka bir şey? Hepsi var. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace hepsi ne var? Kütüb-i sitede geçen bir hadis bu. Evet. Lafızlar arasında az çok değişiklik vardı. 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor. <gülüyor> Bazı <gülüyor> değişiklikler var. Evet. Mesela bir rivayette fel yukrim جَارَهُ Komşusuna ikram etsin. Diğerinde فَلَا يُعْزِ جَارَهُ Komşusuna eziyet vermesin. Yani şimdi birinde komşusuna ikram etsin. Diğerinde eziyet vermesin. Evet. Başka bir rivayette فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ Komşusuna iyilik etsin buyurulmuştur. Evet. Bunların hepsi komşu hakkının büyüklüğüne racidir. Hepsi ona döner. Değil mi? Evet. Kadı Yaz Rahimullah bu hadis hakkında şunları söylemiştir. Kadisin evet. manası şudur. İslam'ın şeriatlarını benimseyen bir kimseye komşusu ile misafirine ikram ve ihsan gerekir. Bunların her biri komşunun hakkını tanımak ve ve o hakkı korumaya teşviktir. İkmal-ül öyle diyor Kadı İyaz. Bir daha ne diyormuş? Hadisin manası şudur. Alo. Aleykümselam. Kimsiniz? Dersdeyim şu anda Abdullah'dır. Birazdan ara. Dersdeyim selam. Hı. Bu hadisin manası şudur. Evet. İslam'ın şeriatını benimseyen bir kimseye komşusuyla, misafirine ikram ve ihsan gerekir. Bunların her biri komşunun hakkını tanımak ve o hakkı komşuya teşviktir, korumaya Anıtmak teşviktir. Tanıtmak ve o hakkı korumaya teşviktir. Evet. Allah Teala Hazretleri dahi kitab-ı keriminde ona iyilikte bulunmayı tavsiye buyurmuştur. Evet. Hangi ayeti kastediyor? Nisa suresi 36. ayet. Neymiş ayet? Fe', Fe mi ve mi? Ve, pardon. Ve'budullaha ve la tuştiku bihi şeyen ve bil valideyn ihsana ve bizil kurba vel yetama vel vesakin ve cari ve cari dil qurba vel cari vel cari dil qurba vel evet vel habaril niye niye okumadın niye niye evde çalışmadan gelindi bu ayet hareketlerimde de ben, ee, ben e, duymadım zil kurba'dan sonrakini zil kurba tamam vel vel habaril cunbe nerede hadar ya Valjaril, valjaril, jubni, vass. Jubni mi? Nun mu önce, b'n mi? Yok harekelerini koyun. Nun'da da. E niye jubni diyorsun? Jubn'u korku, ha? Valjaril, jubni. Evet. Vassahibi bil jubni. evet. evet. Cubni, Vabni sebili ve ve ma ve iman iman mı iman u kum inna Allah la yubdu man kana yani şimdi bakın ayet olduğu zaman ayetler asla neyi kabul etmez bir hareket olsun hatayı kabul etmez değil mi hata oldu mu ne yapacaksın Bak ilkinde cünüp, ikincisinde cünüp değil, cem. Anladın mı? İşte yani bunlar evde çalışılacak. Çalışılmaz mı olmaz. Ayeti yanlış okumaya müsaade yok. Ve ibuddillahi ve la tushriku bihi ve bil validayni ihsana ve bizil kurba ve yetama ve misakini ve cari zil kurba ve el ve sahibi bilcembi ve ibn sebili ve ma malakat eymanukum inna allaha la yuhibbu men kana muhtalan fakhura doğru yani evde öyle bakacağız bakıp geleceğiz yanlış Cümp olmaz ikincisi cemp olur Cümp oldu mu hata evet bu ayet kerimeyi ne yapmış delil olarak Kullanmış. Burada özellikle hangisi bize lazım? Velcaril cunub ve He. sahibi bil cem. Bunların her biri komşuluğu ifade ediyor. Değil mi? Her biri komşuluğu ifade ediyor. Bunlara ney? İyilik yapma. iyilikte bulunma. Akrabalar, yetimler, miskinler, yakın akraba. Bak. dil kurba, ve sahibi bil cem. Evet. Bunların her biri ne? komşuya iyiliği emrediyor evet bu ayeti kastediyor yani sadece peygamber efendimiz demiyor diyor aleyhissalatü vesselam devam edelim mu? oku ayetin Allah'a ibadet edin hem ona hiçbir şey şerik koşmayın ebeveynine, akrabaya, yetimlere, yoksullara yakın komşuya, uzak komşuya arkadaşa, yolcuya ve elinizdeki memluklara da ihsan edin yani ne memluk kölelere çünkü Allah kurulan övlen kimseleri sevmez bulmuştur. Evet. Yani övmeye kurulan. Yani. yani. Övgü için kendisini ne yapan, yücelten. Evet. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Mazala Cibrilu aleyhisselamu yusini bil cari hatta zanantu ennahu seyurisuhu." Evet yurifuhu seyverrifuhu ikisi de olur. Evet ikisi de olur. Cibri Aleyhisselam bana komşuyu o kadar tavsiye etti ki tavsiye etti durdu ki sonunda onun bana miras yapacak sandım evet. buyurmuştur. Yani yurifuhu desek daha doğru olur. Yani Cibri Aleyhisselam komşu hakkında Peygamber Efendimiz'e o kadar çok tavsiyede bulundu ki zannettim ki diyor onu ne yapacak? Miras çıkılacak. Evet. Devam edelim. Ziyafet yani misafir ağırlamak İslam adabından peygamberlerle sü sülahanın ahlakındandır. Peygamberlerle evet. sülahanın ahlakındandır. Ziyafet yani misafir ağırlamak ki bu zaten e, Arapların e, İslamdan önce de kültüründe olan bir ney haslet yani adam koyunu olan bir adamsa koyunu kesmiş, devesi olan bir adamsa devesini kesmiş değil mi Heh. Yani misafir ağırlamak İslam adabından başka hem peygamberler hem de sulaha yani salih insanların neyinden ahlakından evet peygamberler de öyle salih insanlar da öyle devam edelim Les ziyafeti bir geceliğine vacip saymıştır yani leis bin saat yani eğer ilk gece ise ilk geceliğine farz saymış yani misafir geldi sana ilk geceliğine onu ne yapacaksın yedireceksin içireceksin yedirmezsen içirmezsen haram işlemişsindir ilk gece evet delili Misafir gecesi her Müslüman üzerine vacip olan bir haktır. Mealindeki hadis-i şerif ile eğer bir kavme misafir olur da sizin için misafirin hakkını emrederlerse hemen kabul edin. Bunu yapmazlarsa kendilerine naik olan misafir hakkını onlardan siz alın. Mealindeki ukbe hadisidir. Yani bu tür hadislerden dolayı ilk geceyi ulema farz ayın saymış. Yani misafir sana düştü, sen de konaklıyor ilk gece ona ikramda bulunmayı ne, yedirmeyi, içirmeyi, yatağını, yorganını ne yapmayı sermeyi ne saymışlar ama farzayın saymış. Vacip dediği burada vacip o anlamda. Leys bin saat. evet devam edelim. Umumiyetle Umumiyetle fukahaya göre misafirperverlik güzel ahlaktan mağduttur. Yani güzel ahlaktan sayılır. Evet. Delilleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun caizesi bir günde bir gecedir hadisidir. Yani caizesi ihsanı bağışı misafirin bir günde bir gece. 24 saatlik dilim. Evet. Caize, bahşiş, ihsan, arman demektir. Ve ancak ihtiyar olur. Yani fukuanın çoğu farzaynı saymamış ilk geceyi bile. Hoştur, güzeldir, sünnettir. Ama yani eğer ağırlamadı diyelim haramda işlememiştir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikram etsin, ihsan eylesin. Buyurması da bunu gösterir. Yani? Evet. çünkü böyle bir tabir vacip manasına manasında kullanılmaz her ne kadar burada diyor emir sigası varsa da ikram etsin başka ihsan eylesin bu bizim anladığımız farzi emir değil ya ney istihbabi ya da temenni ya da terci emridir diyor ki ben bunu tercih etmiyorum açıkçası çünkü yani bu karinesi zayıf olan bir delil ikram etsin diyorsa o zaman epeyki susuna ne diyeceğiz Aynısı bak siyakta geliyor. He? Sussuna ne diyeceğiz? Kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Emir değil mi bu? Emir değil mi? Komşusuna eziyet etmesin. Nehi değil mi? Komşuna iyi davransın. Emir değil mi? Yani o zaman komşuya kötü davranmak haram değil. Yani bu... Yani bence zayıf. Evet devam edelim. Üstelik burada komşuya yapılacak olan ikram ve ihsan izaf edilmiştir. Komşuya ikram ve ihsan ise vacip değildir. Fukaha bu baktaki hadisleri sadr İslam'da varit olmuşlardır diye etmişlerdir. Çünkü sadr İslam'da yardım vacip idi. Yani, yani bu işte bu fukaha yaptıklarını şöyle açıklıyorlar. Yani sadr İslam'da İslam'ın başında vacipti. Evet ama sonradan bu hüküm ne yaptı? Kaldırıldı. Çünkü hadislerin zahiri neyi gösteriyor arkadaşlar? Farzı gösteriyor. Emir silası var. Ama daha sonradan kaldırıldı diyor. Yani nesk edildi. Delil ne? Evet. Ziyafeti vacip görenler onun hem şehri hem köylüye mi yoksa yalnız köylüye mi vacip olduğundan itiraf etmişlerdir. Evet. Evet. Yani şimdi komşuya ihsan ne demek? E komşu geldi sana bir bardak su vereceksin ya. E su istedi vermiyorsun. Sana vermem. Bit evinde iş yani komşu elbette yatıya gelmez. Ama onun ikramı farklıdır. Kimden farklıdır? Dışarıdan gelenden farklıdır. Heh. Yani tabi bu mesele biraz hassas bir mesele. Devam edelim. İmam Şafii ile Muhammed bin el-Hakem her ikisine de vacip olduğuna kaydettiler. Yani İmam Şafii ile Muhammed bin Hakem hem komşu hem de misafir ikramı vacip diyor, farz diyor. Evet. İmam Malik, ile sahnun. Sahnun İmam Malik ile sahnun olacak. Sahnun olacak. İmam ile sahnu yalnız kır ahalisine vacip olduğunu söylemişlerdir. Yani dışarıdan gelirse. Komşuya değil de dışarıdan gelirse. Hani kimsesi yok ya. Adam yani komşu kendi evine gider ama bu öyle değil evet. Zira misafir şehirde otellerde ve hanlarda yer, çarşılarda satın alacak yiyecek bulabilir. Filvaki bir hadiste ziyafet hayme nişinlere çadırda yaşayanlara vaciptir. Şehirlilere vacip değildir denilmiştir. Lakin bu hadis ulemaya göre mevzudur. O zaman batıl oldu ikisi arasında ayrı. Heh. Ama çok enteresan bak çadırda yaşayanlara hayme nişinlere hayme Arapçada çadır. Nişinde yaşayan o Arapça değil. He yani, naşi. Belki oradan nişin demiş. Farsça bir kullanış. Yani mesela şimdi tercümesini yapmasaydı yani üç aşağı beş yukarı kayme diyecektik ama bu nişin neydi diyeceğiz. Osmanlı'nın tabirleri bunlar. Çadırda yaşayana kayme nişin diyorlarmış bak. Evet. Hı. Muhtaç olarak yollara düşen kimsenin telef olacağından korkulursa onu misafir etmek farz-ı ayın olduğu gibi zimmîlere Müslüman memleketinin tebaası olan gayrimüslimlere Hı. misafir ağırlamak Şart koşulursa onların da misafir kabul et, etmeleri icap eder. Tabii bunlar hep e, fuka'nın neleri, teferruatları. Yani bir adam muhtaç ya işte yolda telef olacağı belli yani. Ona farzayın yani onu misafir etmen, onu yedirmen içirmen. Adam geldi kapına düştü, misafir. Heybesi de arkasında. Belli, aç, açık. Ne olacak şimdi? Ha. Yine İslam devleti eğer derse ki bu durumda... Ha. Sen zımmi bile olsan yani İslam devletinin gayrı vatandaşı bile olsan Sana gelen misafiri ne yapacaksın? Ağırlayacaksın ona da farz ayın olur Heh. Şimdi e, ikincisi bundan ecir almaz zaten kafir O kanun icabı yani kanun zoruyla bunu yapmıştır Bir görev ama ilkinde öyle değil İman İkincisinin imanı artmaz çünkü yok ki Değil mi? Heh. Devam edelim Kadı İyaz'ın sözü burada sonardı. Yani bunların hepsi ikmal mülimden kadı İyaz'dan alın mı? He. rahman hem misafire hem de yolcuya ne yapmak? He. Komşuya ikram etmenin farz olduğuna itikat edeceğiz. Bir bardak su olsa da ne yapacağız? İkram edeceğiz. Çok şükür bizim kültürümüzde zaten buna mugayir hiçbir şey yok. Yani bizim kültürümüzde bir insan bir eve geldi mi muhakkak bir şekilde ağırlanır. Her ne kadar kapitalizm denilen hastalık ha. insanları etkilediyse de halen daha çok şükür bu mevcut. Yani işte bunu nereden almış atalarımız? Hadislerden almış arkadaşlar. Bazen insan bilmez hadis olduğunu. Bilmez. Ama uygular. Hep söylüyoruz ya derslerimizde dini sadece din bırakmayacaksın, kültüre yerleştireceksin. Kültüre yerleştirirsen onu kolay kolay kimse ne yapamaz? Hatta örnek veriyorum işte. Saddamın ı -Nığra. Havuz Esed'in neyi işte e, Suriyesi ve Yemen'in o tek olduğunda bölünmezden önceki he, şeyi komünist rejimi, komünist rejim bunlar sosyalist ya da işte Libya Kadafi zamanında yeşil kitap, taadudu yasaklayamadılar, bir erkeğin birden fazla kadın almasını yasaklayamadılar, miras hukuku İslam'a göreydi. Neden? Çünkü kültüreymiş bu kültüre. Kültüre indiği için bunu ne yapamıyor? komünizmde de olsa söküp alamıyor. Kültüre indiği zaman kolay kolay alamıyorsunuz. Enteresan ama şey kültürde olmayınca kitapta kalıyor sadece. Ama bak dolu kitap, bak kütüphane. Dolu maşallah raflar. Ne olacak açmadıktan sonra? Aa ne kadar çok kitabımız var değil mi? Hey hey. Açacağın açmadıktan sonra ne olsa görüntü güzel işte manzara. Evet devam edelim. ''Ya hayır söylesin yahut sussun'' Murat Muratçudur. Bir kimse konuşmak isterse evvela düşünmeli, eğer konuşacağı şey muhakkak hayır ise ister vacip ister menduk olsun, sevabı mucip bir iş ise onu söylemelidir. Ya işte keşke şu hadisi yani bu hadisin bu bölümünü hepimiz uygulayabilsek hayır konuşacağız. Konuşmayacaksak hayır susacağız. Zor bir meslek arkadaşlar. Zor bir meslek zor bir iş Keşke olsa Evet devam edelim Şayet hayırlı değilse Haram da olsa mekruh ve mübah da olsa Onu söylememelidir Yani şimdi haramı mekruh anladık da mübah bile söyleme diyor ya. Yani haramı tamam Söylemedik mübah bile olsa söyleme diyor Yani Eğer neyse he, Vacip müstehap ya da mendupsa söyle Konuşurken bir de Hüküm kantarımız olacak Hı. ölçeceğiz, ona göre konuşacağız. Evet. Tamam. Devam. Şu halde harama veya mekruha vardırmayacağından korkulursa mübah vardıracağından, vardıracağından korkulursa mübah suçu dahi konuşmamak memnun olur. Gördün mü? Yani şimdi mübah helaldir ama harama veya neye vardırabilir? Mekruha. Yani mesela işte adam. Ee, cimadan bahsederken işi zinaya kaydırıyorsa işte sokaktaki işte neden yürüyen açık kızlardan plajdaki bikinlere kaydırıyorsa mesela zor iş evet devam et adette böyle sözler pek çoktur maalesef hatta ekseriyetli teşkil ederler evet yani işte e, mübahama niye götürebilir? Haram ve mekruha. Halbuki? Halbuki Teala Hazretleri <gülüyor> Mâ yel, fizu min gavlin illâ ledeyhi rakibun atidun. Evet. İnsan her ne söylerse onu yazmak için yanında mutlaka hazır bir mürakıb vardır. Yani mürakıb melek. Kars evet. Suresi 18. Ayet buyurmuştur. Bunun konuştuğu her şeyin ve bu arada mübah olan sözlerin dahi yazılıp yazılmayacağı meselesi selef ve halef uleması arasında itilaflanıyor. Yani her konuştuğu şey yani bu arada mübahlar da mı yazılıyor? Yani hani işte vacipler, helaller, menduplar, müstahaplar, haramlar, mekruhlar, mübahlar hepsi mi yazılıyor? Yoksa lehinde olanlar mı? Aleyhinde olanlar mı? Yoksa sadece lehinde olanlar mı? Yoksa sadece aleyhinde olanlar mı? Şimdi matematiksel bir hesap yapsak sadece lehinde olanları yazarız. Lehinde olanlar nedir? Beraat asıldır ya. Yazılmaz ama Allah'ın kantarı öyle değil. Lehinde olanlar da he, onun ademi ihticacına karşı Allah'a bir delil getirememesine karşı bile terazideki kefeyi arttırmaya karşı da yazarız. Yani normalde insanın helallerini yazmaya ne gerek var ki? Haramlarını yaz. Çünkü asıl cennete girmesi değil mi insanın? Haramlarını yaz, cehenneme at. Ama işte öyle değil ha. Devam edelim. İbn Abbas radıyallahu anı ile bir takım ulemaya göre yazılan sözler sevap veya ikap icap eden icap edenlerdir. Yani ya sevap olur ya da ikap. Yani her ikisi yazılır. Orta hallilere girilmez. Evet. Bu taklide ait kelime tahsis edilmiş olur ve sevaptan yahut ikab icap edecek her ne söylerse onu yazmak için yanında mutlaka hazır bir murakup vardır manasına gelir evet. haram veya mekruha vardırmasın diye şeriat birçok mübahlardan vazgeçilmeyi de emretmiştir yani işte haram ve mekruha vardırmasın diye mübahlardan vazgeçilir mesela evet ikrimeye göre kulun söylediği her söz mutlak suretle yazılır yani fark etmez haram helal mübah hepsi ne çıkıyorsa şu iki dudak arasında ne çıkıyorsa bu nasıl bir kayıt? Nasıl bir tescil? Buna hangi defter, hangi yaprak, hangi kalem, hangi mürekkep yeter değil mi? Evet, devam edelim. Bak bugün mahkemeler falan filan, kanunlar var biliyorsunuz. 10 yıl geçti mi imha ediyorlar evrakları. Niye? Koyacak yer bulamazsın ki. İşte vergi dairesini düşünün. Nereye koyacaksın Allah aşkına? Koysan da saklayamazsın. Ya 100 yıl saklayamıyorsun, 50 yıl ya. Arkadaşlar bu, bu kaç bin yıl saklanıyor kıyamete kadar. Kaç bin yıl Musa Aleyhisselam dönemindeki konuşan bir adamı düşünün. Yani bunu akıl almaz. Allah'ın ilmi böyle bir şey. Evet, devam edelim. İmam Şafii bu hadisin manasıyla amel etmiş ve konuşmak isteyen bir kimse evvela düşünmeli. Eğer söyleyeceklerinden kendisine bir zarar gelmeyecekse konuşmalı, zarar gelecekse, yahu zarar şüphesi varsa vazgeçmelidir demiştir. O zaman az konuşmalıyız. Konuşurken stop lambalarımız olacak. Ama aynen trafik işareti gibi. Heh. Kötüye gidiyorsa önce sarı yanacak, orada duracaksın sonra kırmızı bırakacaksın iyiye gidiyorsa önce sarı yanacak, yine dikkat edeceksin, sonra yeşile gidiyor. Ama bunu nasıl uygularsın? Alıştırırsan uygularsın. Zor iş. Çok zor. Evet, devam edelim. Maghrib'te. Maghrib'te zamanın imamı sayılan Maliki ulemasından Ebu Muhammed Abdullah bin Ebi Zeyd şunları söylemiştir. Yani El Kayrawani diyoruz biz kendisine. Evet, ne demiş? Bütün hayır adabı şu dört hadisten çıkar. Nasıl özetlemiş? Bütün hayır adabı Hayır alakalı edekler. Şu dört hadisten çıkar. Bir. Bir. Her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa ya hayır söylesin ya sussun. Bu bir. İki. İki işine girmeyen şeye karışmaması kişinin iyi Müslüman olduğundandır. Yani ne demek işine girmeyen? Malay yani şeyler işte. Onu Ilgilendirmeyen şeylere karışmama Ne? İmanından, İslamından evet. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kısaca tavsiyede bulunduğu zata kızma buyurması. 4. Sizden biriniz kendisi için dilediğini din kardeşi için de dilemedikçe tam iman etmiş olmaz. Daha önce aldık. Yani bakın 4 tane şey adab. Hayır adab. Ya hayır konuş ya sus. 1. Seni ilgilendirmeyen meseleye girme. O meselede konuşma. 2. Kızma. 3. Kendin için istemediğini din kardeşinin içinde İsteme dört. Şimdi bütün muamelere bakın bu dördü de var. Dille alakalı söylenen hususlara bakın bu dördü var. Aynı anda var, tek başına var, ikisi bir arada var, üçü bir arada var. Var da var. İşte selefin ahlakı bu. Şimdi kitab-ı imanın güzelliğini görüyor musunuz? Her şey var içinde, her şey. İşte ahlak. Evet. Devam edelim. Huday bin İyaz'ın her kim sözünü amelinden sayarsa lüzumsuz şeyler hakkında az konuşur. Dediği rivayet olunur. Bak ya söze bak. Şimdi adam sözünü amelinden saymıyor. Konu. Halbuki söz de bir amel. Cenneme. Muazza ne diyor? İki şey sana ağır gelsin değil mi? Sen insanlar zanneder misin ki onlardan ne değil? Mesul değil hesaba çekilemeyecek. Ne o? Dudak. İki dudak arası ve uçkur. Çok önemli bu. Evet. He, kaldı ki söz ameldir zaten. Söz ameldir. Amel üç türlü. Kalbi amel, lafzi amel, uzvi amel. Ne güzel demiş bu dalbi yaz. Hep bir örnek veriyorum. Çağrıştırsın diye. Türkiye'de mütedeyyin olan insanlar bir şekilde fasık bir hayat yaşarken Dindarlaşan insanlar. He. Kaç türlü hidayet var? İki türlü hidayet var. Değil mi? Bir, Tevfik. 2. He. Hangisini kastediyoruz? İrşadı kastediyoruz. Yoksa tevfiki mi kastediyoruz? Hangisini İrşad. kastediyoruz? Yol yol gösterme. Değil mi? Tevfik ise o kimin ben elinde? Allah'ın. He. Tevfik irşatla birlikte, delaletle birlikte ne yapanlar? Hidayet bulanlar. İçkiyi bırakıyorlar mı? Hı. Niye bırakıyorlar içkiyi? Neden? Hiç siz hidayet bulup da içkiyi bırakmayan bir adam gördünüz mü? Niye bırakıyorlar? Haram diye. Niye sigarayı bırakmıyorlar? Niye bırakmıyorlar sigarayı Bravo Türkiye'de? Hocam, çok Bravo. Bravo. Evet, Gördün mü? Ha. Halbuki o da haram sayısı aynen Fudail bin Yazın dediği gibi. Sözde ameldir bırakacak adam. Ha. O halde bu adamın. Bu işi bırakmamasının nedeni hocalar. Evet. İmanın azlığı değil, vallahi değil. Ya adamı sen helal dersin niye bıraksın ya? Şöyle sen de tartışmalı konu diyorsun. Ee yani gördün mü? Ama atıyorum işte ee, Katar'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir çocuk hidayet bulduğu için ailele bırakıyor. Niye? Haram oldu. İnanmış. Evet. Devam edelim. Zünnun Rahimullah dahi insanların nefsini en koruyanı en ziyade dilini tutandır demiştir. Evet. Yani insanların nefsini en koruyanı en çok dilini tutan. Çünkü yani insan uzvuyla haram işler ama diliyle işlediği kadar olmaz bu. Her zaman uzvunu harekete geçiremez insan. Her zaman eliyle bir harama gitmez. Her zaman ayağıyla bir harama gitmez. Her zaman gözüyle bir harama gitmez. Her zaman uçkuruyla bir harama gitmez. Her zaman. Ama dil öyle bir şey ki. Allah Allah. Medine'de öğrencilerin gecelerinde şeytanlar daha çok çalışırlardı mesela. Ben de dahil. Çünkü Türkiye'de 12 saat çalışırdı. Medine'de 24 saat çalışırdı şeytan. Bu dil var ya bu dil. Hele bir de ilimle sana iltibas ederse Allah seni susturmaz, ona dikkat etmek lazım. Dil he, diğer uzuvlardan aslında daha tehlikeli ama bunu göremiyor insan. Niye göremiyor? Çünkü söz sihir, büyülüyor. Halbuki o söze çok dikkat etmek lazım. Bir insan zina yapsa yapsa haftada üç veya dört tane yapar en fazla. Ama dili öyle bir şey değil. Dille her gün zina yapar. Her gün bir kadının hakkından gelir yeri geldiğinde. Her gün birinin ırzının hakkından gelir. Her gün birinin nesebinin hakkından gelir. Gelir. Dil bu. Gelir. Susmaz. Onun için dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bunlar kolay işler değil. Evet. Devam edelim. Hatırı insan yerinde susmalı icabında konuşmalıdır. Çünkü haklı söylemekten susan diysiz, haklı söylemekten susan diysiz şeytandır buyrunmuştur. Yani yeri tabii tamamen de susmayacaksın, değil mi? Yani hakkı söyleyeceksin. Ama orada da maslahat var tabii. Orada da maslahat var. Orada da maslahat var. Yani Türkiye'de sen bir meyhanenin önünden geçiyorsun, içeri dalıp, e ee, sizin bu yaptığınız iş Kur'ana, Sünnete aykırıdır demek emlîmi varf değildir. Çünkü adamın cuhuruna girdin, adamın cuhuruna girdin, adamın bölgesine girdin. Bu emir-i bin maruf değil, aynen işte Tatar istilası var, aynen Tatar istilası var. He, Şam sokaklarında Tatar askerleri var, Şevlis -i Emin -i Teymi ile i̇bn ne yapıyor? He, sokakta dolaşıyorlar derken bir evin içinde bahçesinde e, Tatarlı askerler içki içip çengi oynatıyorlar. He, İbn-i sessizce oradan geçiyor i̇bn Kayyim bu duruma şaşırıyor diyor hocasını hocam diyor ya diyor neye müdahale etmiyorsun Emr-i Mâf-i yapmıyorsun Emr-i mâf bu anlamda zaten kadılar yapar ama ülke işgal altında o da diyor ki bırak o halde kalsınlar onların o halde kalması ayık kalmalarından daha iyi ayık kalırsa kılıçları çalışır teker teker keserler çünkü Heh, burada bile hikmet yani adam şimdi onu davet zannediyor devlet ona ruhsat vermiş izin vermiş Burası İslam devleti değil, bu fevdadır, kaostur, sen orada gözüne kestirdiğim bir adamı yakalarsın dışarıda, anlatırsın onu. ama o cuhrunda değil. Anladınız mı? Dikkat edelim buna. Ya ben genel gidiyorum, oradaki karılara emri bir maruf yapacağım. Yani sen onlara emri bim yapar mısın, yapmaz mısın, onu Allah bilir sadece. Olacak iş değil. Ne? Ayrı şeyler. O tür müesseseler kadıların emri maruf yapacağı yerlerdir. Onun da neyi vardır? Sopası vardır. Anladınız değil mi dedim? Ee, bizim için değil o mevzu bahis değil. Ha, sen önce evinden başla. Akrabalarından başla. Komşularından başla. Sen hele bir başla. Allah'ın izniyle bak nasıl bereket olacak. Evet devam et. Binaneler yerine göre susmakla söylemenin ikisi de şerefli hastalıklardandır. Evet, güzel şehretmiş değil mi? Ne kadar güzel söylenmiş. Çok şey söylenir ama hepsi bu dairededir. Evet, alalım hemen. Galalimamur <gülüyor> mussim rrahmahu rahmehullah Hatta sana Abu Bekr Abu Bekr bunu evi şeybete. Galat sana ah Ahvesi an evi hasinin, an evi salihin. An Ebu Hureyre'te kâle, kâle Rasûlullâhi sallallâhu aleyhi ve sellem Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkhiri felâ yûzî ca'râhûn Ve men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkhiri fel Ve men kâne yu'minu billâhi vel yevmil Evet, oku. Bize Ebu Bekir, Ebu Şebil, ayet etti. Dedi ki, bize Ebu Ahwas. Kabul Ahvaz Selam bin Süleym. Hicri 179'a vefat etmiştir. küfel olup beni Hanife'nin azatlısıdır. Ebu Hasin'den. Ebu, Ebu Hazin Osman bin Asım. O da Ebu Salih'ten. Ebu Salih Es-Semman. O da Ebu Hureyre'den naklen haber rivayet. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe 1, Ebu Ahvas 2, İbn Hasın 3, Ebi Salih 4, Ebu Hureyre 5. Bak bu daha ney? Nazil değil mi? Diğer senede göre. <gülüyor> Ali güzel. Diğer senede göre Ali. Evet devam edelim. Ebu Hureyre şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Bak burada komşusuna eziyet etmesin diyor. Bir önceki rivayette hee. Heh, fel felyukrim carihu diyor, komşusuna ikram etsin. O halde zıttı. O halde zıttı. Heh, devam edelim. Her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa misafirine ikramlı bulunsun. Her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun buyurdular. Evet. Devam. Felyuzi carihu ibaresi. Felyuzi dedin mi? Eziyet etsin komşusuna oldu. Fala yuzi deyince eziyet etmezin oldu. Yapma. Etme. Fala yuzi jarehu ibaresi hmm. Müslümanın asıl müsullerinde böyleyse de müslümden başkaları onu Z... fala fala yuzi jarehu. Niye? Başını aldığı zaman neyi? He? Neyi? O anlamda eni değil mi? Ne olur? Fala yuzi. Ya ne yapar? Düşer ki. Başında sanki bir ne var, lem var değil mi? He? Devam et. Şeklinde rivayet etmişlerdir. Her iki rivayette sayıdır. Yağın hasfiyle kelime zaten eziyet etmesin manasına nehi, nehi olur. Yağının ispatıyla ise eziyet etmez manasına haber olursa da maksat yine nehi. nehidir. Ve eziyet etmesin. Hani Allah'u yar da ank. Allah senden razı olur yani razı olsun demek. Radıyallahu ank. Allah senden razı oldu ama ne demek? Razı olsun demek. Heh, i̇kisi de doğru evet. eziyet etmesin demekten daha belidir. Nitekim evladı yurdi'ne evlâdehunne evet çok güzel kâmeleyni. Subhanallah. O kadar güzel bir istidarlı yapmış ki. Evet. Anneler çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bakara suresi 233. ayet. Ayeti kerimesi ve emsali de böyle. Dedi. Yani emzirsinler demektir demek istiyor emzirirler yani emzirsinler demek istiyor yani 2 evet. yani seneden daha fazla emzirmesinler demektir aynı zamanda anladık Heh. ondan sonrası süt kahvedir faydası yok eğlence anne ile bebek arasındaki duygusal bağ sadece 2 sene sonra sütün içindeki bütün kaliteli şeyler bitiyor var evet. Yani nasıl sen işte kahve içiyorsun faydası var mı? Hı. Eğlence, oyun işte. Oh. Evet, heh. devam yani et. Çocuk heh. annesini üst iki, o iki Haram olmaz diyor ulema. Yok, hiçbir faydası yok diyor ulema. Hiçbir faydası yok, evet devam et. Hı. Niye Allah 2 sene demiş ki? Niye? Tam 24 ay niye demiş? Onda bile bir hikmet var. He, fazla emzirme haram mıdır değil mi? İşte temenni olarak alıyor ya. Temenni olursa olmaz. Tereccü olursa olmaz. Ama emir olursa haram olur. Hı. Ama emzirmesin demiyor burada zaten. Emzirirler diyor. Evet. Yeni sanırım. Evet, devam et. Hadisi Buhara edep bahsinde Kuteybe'den tarih etmiştir. Onun rivayeti eziyet etmesi şeklindedir. Evet. Eziyet etmesin. Eziyet etmezler değil. Emir yani. Telayüzi yani. Ya yok. He. Aynı Hı. hadisi i̇bn Mace'de Fitenler bahsinde Ebu Bekir i̇bn Ebi Şeybe'den rivayet etmiştir. Ebu Bekir i̇bn Ebi Şeybe, Ebu'l Ahvas, Ebu'l Hasin'den bu hadisten başka hadis rivayet etmemiştir der. Ebu'l Ahvas, Ebu'l Hasin'den sadece bu hadis rivayet etmişti i̇bn Ebi Şeybe. Ebu'l Ahvas, evet, Ebu Hasin'den sadece bu hadis rivayet etmiştir, evet eziyet etmek günah olmakla beraber, beraber insanı dinden çıkarmaz yalnız imanının kemalini giderir. ah kamil ah kemal nedir bu çektiğimiz bu kemalden yani tamamen ortadan imanını kaldırmaz kemalin işte ehl-i sünnet böyle anlamış bunu yoksa yandık evet ümmeti Muhammed bitti elbette devam edelim. Ha. Bu hadislerde imanın Allah ile son güne tahsis buyurulması mebde ile maada işaret için çok güzel. Allah'a ve ahiret niye Allah'a ve ahiret niye orta gün yok başına sonunda iman evet. her şeyi başlatan Allah bitiren de Allah olacak ama kendi bitmez haşa insan için bitiş ne? ölüm, ölüm. sonrası ahiret günü bir daha dirilecek ya Sonra gene ölecek ilelebet ama. Bundan sonra dirilme yok. Kıyamet var ya. Heh, devam et. Yani kendisini yaratan Allah'a ve kıyamet gününde mükafat veya mücazat vereceğine inanan kimse komşuna eziyet etmesin demektir. Evet. misafire ikram meselesinin yerine göre değişikliğini hatta değiştiğini değiştiğini hatta farz olduğunu bundan evvelki hadisin şerrinde yormuştuk. Kirmane şöyle diyor. Acaba kendisinde kendi Acaba hadiste neden bu üç şeyi zikretmiştir? Evet Kirmanin'in biliyorsunuz neyi var? Şerhi var. İsmini hatırlayan var mı? Bu mi? Evet. Bak şurada Kirmanin şerhi var. Getir. Getirin. Kirmanin şerhi var oğlum. Bak bakalım bulabilecek misin? Evet. Bekliyoruz. Yukarılara da bakabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Onde Türk mi? Aynı Aynı, Aynı mı? Kastanyanın var mı? Hı. Getir kastallani. Kaçinci getir. Birinci cildi getir kastallani. Heh. Şimdi bakın bir de ne var kastallani var. Ha. Karşı kastallani'nin ki ha. Işadus sari. Bir de kirmaninin var. Bir dahaki ders kirmaninin şerinin ismini bize getirin bakalım. Hadi size bir öde. Tamam bunu yerine koy. Tamam. Kirmani oradan almışlardır muhtemelen aşağıdadır. Hadi ders. Kirmani Şerhi'nin ismini getirin. İlk kez geçti burada. Tamam. De bu Artık bakacaksınız. Müslim şehrini bilmiyoruz ama varsa onu da getir. <gülüyor> bu halin Kirmani Şerhi'nin ismini tam istiyoruz. Tamam. Devam edelim. Kirmani, acaba, acaba. Kirmani şöyle diyor. Acaba hadiste neden bu üç şeyi zikretmiştir? Dersen evet. ben de derim ki bu söz Cevamül Yani Neden komşu eziyet etsin ya da ikram etsin, etmesin ya da ikram etsin, misafir bir de sussun, hayır konusu. Neden bu üçü var, başka bir şey yok? Evet. Ben de derim ki bu söz cevabı i Bu üç şey de esaslardandır. Evet. Bunların üçüncüsü kabli, birincisi ve ikincisi fiili olan esaslara işarettir. İkiden birincisi kötülüklerden hali kalmaya, İkincisi, faziletlerle nefsi ziynetlenme işarettir. Yani bir kimsede Allah'ın emrini tazim sıfatı varsa, o kimse mutlaka Allah, Allah Teala'nın yarattıklarına karşı ya söylemek veya şerre karşı susmak, yahut fayda veren bir şey yapmak, zararlıyı terk ederek şefkat sıfatıyla vasıplanacaktır. Evet, yani bunların her birinin ayrı bir hikmeti mevcut, diyor Kirmane Rahmetullahi Aleyh. Evet. Falalım bir sonraki rivayeti. Gal İmamul Müslim rahmehullah. İsa bunu İbrahim İsa Yunus anil Amesh an Ebi Salih'in an Ebi Hureyre sallallahu aleyhi ve sellem misli bimis hadisi Ebi Hasin'in gayra ennehu qala felyuhsin ila Evet. Şimdi alalım senedi. Bize İshak bin İbrahim rivayet etti. Dedi ki bize İsa bin Yunus Ameş'ten o da... Neydi Ameş'in ismi? Süleyman bin Mihran. Kaç kere geçti ya? Kaç kere geçti? Heh. İshak bin İbrahim bize İsa bin Yunus Ameş 3 evet Ebu Salih 4 devam. O da Ebu Hureyden Laktan haber verdi. 5 Humasi değil mi? Devam et. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyerek Ebu Hasin hadisi gibi rivayette bulunmuş ancak komşusuna eziyet etmesin yerine komşusuna iyilik etsin demiş evet evet şimdi buradan ne anladınız ne anladık burada ne diyor bir önceki hadisten aynısını rivayet etmiş. Sadece orada e, komşun ezil yani hadisin aynısı ama fel demiş. Hı. Tamam. Peki bunu Ebu Hureyre demiş de şimdi bunu Ebu Salih'ten farklı olarak rivayet eden kim burada? Ameş. Bu Ameş'in farkı işte. Ameş Ebu Salih'ten rivayet etmiş bunu bu tarzda. Peki diğer hadiste bu Salih'ten bunu rivayet eden kim? Ebu Hasin. İşte bu. Hemen göreceksin bunu. ameşin Ebu Salih'ten ki Ebu Salih işte es burada diyor. Rivayetinde heh, ne var? Aynen buradaki gibi. fel <feyyuhsin> ila carihi var. Ama Ebu Hasin'in Ebu Salih'ten rivayetinde ne var arkadaşlar? Fel-yuhzi carihi var. Anladık mı? Hadislerin müşterek rabilerden bir önceki rabinin şeyi. Elbette. Tabi. O ihtilaf ondan geliyor müşterek ravi değil. Müşterek ravi'den bir öncekinden gelir. Evet. Devam edelim. Şimdi buraya kadar aldıkları Ebu Hurey rivayetiydi. Şimdi ne yapacak? Ebu Şurey el Huzai radıyallahu anh'ın yani şahit olarak başka bir sahabinin neyini? Aynı manadaki hadisini. Bu Obop içindeki en sahihin biraz daha neyi? Zayıfı. Az sahih. Evet nisbih alalım. Galel İmamul Müslim rahmeullah. Hatta sana Züheyr Harb'in. Bir. Evet. Ve Muhammed bin Abdullah İbni Nümeyr'in. Evet. Cemî an İbni Uyeyne. Galel bunu Nümeyr'in. Galet sana Süfyan. Süfyanu an Amr'in. Ennehu semi'a Nafi' bin Jubeyr'in Yuhbiru an Ebi Şuraih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 Bize Züheyr bin Harp ile Muhammed bin Abdullah bin Nümeyr ikisi birden İbni Uyeyne'den rivayet ediyoruz. Şimdi burada kim var? Züheyr İbni Harp ve Muhammed İbni Abdullah bin Nümeyr ki İmam Müslim'in iki hocası bu. İbni Uyeyne İsmail İbni Uyeyne mi? Yoksa Süfyan İbni Uyeyne mi? Kim bu? He? Süfyan. Süfyan. Değil mi? Bir de Süfyan Essevri vardı. Bir de İbni Uyeyne vardı. Değil mi? He. Şimdi ikisi bundan rivayet etmiş. Ama İbnü'l-Meyr demiş ki kim İbnü'l-Meyr? Kim? Yani Muhammed İbn Abdullah İbnü'l-Meyr. Yani bize Süfyan kimden? Amr'dan rivayet etti. Bize Süfyan kimden? Amr'dan rivayet etti. Bize Süfyan kimden? Amr'dan rivayet etti. Kimmiş Amr? Amr bin Dinas. Evet. Demek rivayette dedi ki Amr Nafi bin Jubeyr'in Ebu Muhammed Nafi bin Jubeyr bin Mutim Hicri 99'a vefat etmiş Medineli tabiindendir. Evet, Jubeyr bin Mutim sahabinin oğlu. Evet. Hı. Ebu şu Ebu Şureyh el Huzaiden. Evet. Ebu Şureyh Kuvelit bin Amr el Huzaî. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e hadis dinlemiştir. Medine'de 68 tarihinde vefat etmiş. İlk kez geçti burada. Evet. Şimdi bakalım. Züheyr ile Muhammed bir tabakada. Bir. İbn-i Uyeyne iki. Şimdi İbn-i Uyeyne demişler bak. Ama şimdi bunun kim olduğunu İbn-i Uyeyne rivayetinde bize açıklıyor. Kim o? Süfyan i̇bn yani Uyeyne. Hı hı. Ha. Züheyr bin Harp, Muhammed bin Abdullah bir. Bir i̇bn Uyeyne yani Süfyan 2 Amur 3 Nafi 4 Ebu Şurey 5 Humasi Ney? Humasi Evet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Her kim Allah'a ve son güne iman ederse Komşusuna ilik etsin Her kim Allah'a ve son güne iman ederse Misafirine ikram etsin her kim Allah'a ve son güne iman ederse ya hayır söylesin ya sussun. Yani 3 aşağı 5 yukarı ney? Önceki rivayetlerle aynı görüyorsunuz. Ne kadar güzel bir tertip. Ve bize pek çok şey ifade ediyor. de Allah kendisine rahmet eylesin. İlk geçtiği yerde açıklıyor. Bir daha ne yapmıyor? Kelimeyi ya da hadisi açıklamıyor. Çünkü daha önce zaten ne yaptı? Açıkladı. İşte Müslüm'ün Buhari'den farkı bu arkadaşlar. Hepsini bir hafta ne yapmış bize? Toplamış. Buhari'de olsa... Farklı farklı bablarda bunu ne yaptığını, takdir ettiğini, kestiğini de görürdük. Onun için Maghrib uleması Müslüm'i, onun için Buhari'den üstün görüyorlar. Yani tertip ve tanzimi yönüyle Buhari'den ne görüyorlar? Üstün görüyorlar. Onun için de Maghrib ulemasının Müslüm hakkı, Müslüm üzerinde çok çalıştıklarını görüyoruz. İşte mazeriyle başlamış, Kadı İyaz'la devam etmiş. Özellikle ne yapmışlar? İşte bu e, bab çalışmasını mazeri başlatmış. Kadı İyaz biraz daha şekil vermiş derken en son Nebevi, bu hale sokmuş. Hayır o değil. Nevevi değil Şamlı. Neva şehri Şam'da. Şafi. Ama yani o anlamda demedim yani. O o devam ettirmiş. Mazeri başlamış. Kadıyı O ikisi maliki. Ama tertibi hakikaten güzel. Yani işte görüyorsunuz böyle peş peşe ne yapmış? Sıralamış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bugün maşallah e, iki bab aldık. Bayağı da çok hadis vardı. Şöyle önümüzdeki bab'a bir bakalım. Önümüzdeki babımız bizim uzun, e, sayfa 288'e kadar gidiyor. İnşallah e, takdir-i ilahi ama herhalde bu dönemi 21. Bapla bitiririz herhalde. Ondan sonra bir ara vereceğiz. Eylül'de başlamak üzere. Rahman. önümüzdeki ders arkadaşlar. Ondan sonra bir ders daha kalacak. Önümüzdeki ders 283 Yani 79 no'lu hadise kadar alalım 283. sayfa 79 no'lu hadise kadar alalım Evet bir hadis alacağız Çünkü uzun bir bilgi var Ondan sonra zaten 3 aşağı 5 yukarı Aynı şeyler geliyor Ondan sonraki derste de inşallah 288'e kadar Tamamlarız Ve böylelikle Allah nasip eder e, sağlık saat Ömür vafi olursa İnşallah 21. baptan da Devam ederiz diyoruz. Gelmeden okuyun bakın. Ayetlerin harekelerini istiyorum. Burada okuyamadın ama. Şey çok, çok garip. O zaman elinden edeyim. yazacaksın bir daha. Bir, daha bir sefer ha, ha. Yani. Peki, tamam. Peki, başlayayım. tamam. Tamam. Evet. Şimdi e, ders bizi bitirdik. Lakin burada e, kısa bir şeyle de inşallah paylaştıktan sonra Allah nasip ederse. İnşallah dersimizi kapatalım. Evet. Şimdi malum seminer vardı İzmir'de. Ee, seminerde tabii çok kıymetli hocalar vardı ama benim için işlerindeki en kıymetlisi Yasir Burhami hocamızdı. Doktor Yasir Burhami kendisi e, hem hadiste hem işte akidede de maruf bir zat, malum bir zat. Onun Akide ile alakalı pek çok kitabı var ki ehl Sünnet inancı Müslümanın inanmasıyla alakalı, Ehl-i alakalı bir kitabı da var. Onu da zannedersem reklam olmasın ama Polen tercüme etmişti diye biliyorum. Emin değilim, bakabilirsiniz. Şimdi Yasir Burhami Mısırlı ulemadan büyük bir zat. Onun bir kitabı var arkadaşlar. Kıra Naktiye. Likitab Zahiret-i İrca Bu malum Sefer Havali'nin Hasta olduğunu duyduk Allah kendisine Şifa versin Her ne kadar bazı görüşlerini paylaşmasak da Müslüman kardeşimiz Allah kendisine Acil şifalar versin Bunun Zahiret-i İrca diye bir kitabı var Zahiret-i İrca diye İstikamet da Bunu Türkçe'ye tercüme etti Ne kadar doğru tercüme etmişlerdir Onu bilemiyorum başından sonuna kadar Bakmadım Şimdi İzahül Firaca kitabında sadece namazın terki yok arkadaşlar. Dört rükün terkinin küfür olduğunu gösteren pek çok ifade var. Yani işte namaz, işte zekat, oruç, hac. Malum. E şimdi e, Yasi Burhami hocamız bu kitaba reddiye vermiş. Bu kıra nakdiye eleştirel okuma, tenkitçi okuma. Li kitap Zahiratil Irja, Zahiratil Irja adlı kitaba. Bize kendisi sağ olsun bu kitabı tercüme izni verdi. Bu kitabı da en kısa zamanda inşallah basacağız. Ancak e, bir şey anlatmıştı bize e, kendisi e, iki gün önce. Biz kendisinden bunu yazılı bir hale dökmesini istedik. O anlattığını işte fotokopisidir orijinali bizde. Bakın orada ne diyor kendisi. Sefer havali hasta olmadan bir müddet önce kendisini ziyaret ediyor, felç geçirdi. Şu anda kendini bilmiyor şehzade Sefer. Ee, bizzat kendisi ne konuşmuş onunla? Diyor ki vakat şafehtu doktora Sefera hafizahu Ben diyor doktor Sefer ile ki Allah kendisini korusun. Konuştum diyor bizaz ziyaretinde kendisiyle konuşmuş sözlü bir konuşma fi ennel el fi tekfiri tarikil mebanil mebanil İslam'ın dört yükümlünü terk edenin tekfir edilmesi hususundaki hilaf hel huwa beyne ehli sünne ehli sünnet arasındaki bir hilaf mıdır M yoksa beyne ehli sünne vel mürciye, ehli sünnetle mürciye arasındaki bir hilaf mıdır? Bu konuyu konuştum diyor kendisiyle. Şimdi malum biz ne diyoruz? Bu konu ehli sünnet içindeki bir hilafdır. Hayır ehli sünnet içindeki bir hilafdır. yani ne demek? Yani bu dört rüklü farziyetini inkar etmemek kaydıyla bir insan terk ederse ne olmaz? Kafir olmaz. Bu ehli sünnetteki varit bir hilaftır. Ama birileri hayır, ehli sünnette değil ehli sünnette kimin arasındaki hilaftır diyor. Özellikle mürci. İşte Sefer Havali de o Zahiret İlericek kitabında bunu böyle söylüyor. Heh, yani bu hilaf ehli sünnetin hilafı değil, ehli sünnette mürci arasındaki hilaf. Yani ehli sünneti mürciyeden ayırır bu demek istiyor. Anladın? Fe'ecabe, Cevap verdiler diyor kendisi. Bi ennehu hilafun beyne ehli sünnet. Bu hilafın ehli sünnet arasındaki bir hilaf olduğu şeklinde. Hatta diyor ki şey, yani döndü diyor eski kavlinin o kitaptaki kavlinden. Yani bu ehlü sünnet arasındaki bir hılaftır. He, mürci'e ile ehli sünnet arasındaki hilaf değildir. Bizzat ehli sünnet bu konuda ne yapmıştır? İhtilaf etmiştir. Hatta ben de dedim ki diyor kendisine, bunu o zaman bir yerde yaz, bir kitabın neyinde kendi kitabında yaz. Ya da ben bir kitap yazıyorum, onun mukaddimesinde bunu ne yap? Sen yaz, sen ifade et. Tamam dedi diyor. Yani ya kendin bir kitapta yaz ya da benim yazacağım bir kitabın mukaddimesine bunu sen yaz. Döndüm de. Ben bunu görüyorum de. Hatta olmazsa dedim ki diyor ben bunu senden nakledeyim. Hani bütün bunlar olmadı. O da dedi ki diyor tamam naklet. Ama diyor felci geçirdi diyor hastalandı diyor. Şimdi bize naklediyor bunu ve diyor ki fecezaallahu khayra Allah kendisini hayırla müka mükafat versin şahs-ı va ve asa en yakune fi zalike inşallah bu naklettiğim şey olur tavdihan açıklama olur limakat fuhima anhu çok önemli fi kitabihi o kitabında anlaşılan yanlış şeyinde bir neyi olur bu açıklaması olur yani o kitapta savunduğunun ne eski görüşü benim ifade ettiğimin de yeni görüş olduğuna dair bir açıklama olur ve eselallaha Allah'tan dilerim en yecma birleştirmesini toplamasını kelimeti ehli sünne sünnet ehlinin kelimesini fi kulli mekani her yerde ala ma yuhibbuhu ve yardahu sevdiği ve razı olduğu şey üzere he Ketebahu Yasir Burhami. Evet. Yani e, birileri bunları çok kullanıyorlar ama e, dikkat edelim. Bu meseleler öyle birilerinin kullandığı gibi değil. Ha, belki doktor iyileşecek. Sözünü de tutacak. Ya Şeyh Yasir'in bir kitabının mukaddimesinde ya da kendi kitabı ya da yazı yeni yazacağı bir kitabın mukaddimesinde ne yapacak bunu? ifade edecek yani bunu da işte ümmete delil olarak sunuyorum Yasir Burhami'nin konumu ortada büyük bir alim He. onun sözünü almaktan başka yapacağımız bir şey yok arkadaşlar yazılı ifade olarak da özellikle aldık He. bizim için çok önemli çünkü He. yani çünkü genel olarak bu kitap kullanılır ancak bu kitapta yazılanların da doğru olmadığı belli çünkü müellifi bizzat ne yapmış bundan dönmüş teracu etmiş kısaca bunu da burada sıcağı sıcağına ifade etmek istedik inşallah. Biz onun Zahiretül irca kitabına Şeyh Yasir'in işte irediyesini yaz Arka sayfasının arka kapağına da inşallah bu neyi? Evet. Yo, onu içe koyarız. Bunun tercümesinde arka kapağına inşallah koyarız bir şekilde. Kısaca bunu da sizinle paylaşmak istedim. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşedönle aylent estağfirüke ve etubilek.